Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamuyla güreşiyoruz. 95.0 açık radyodayız. Efendim, iki ön e, sevgili destekçilerimiz İnan Tekere ve Dinçer Teker'e teşekkürlerimizi iletelim. Bir kez daha. Hayır, evet, hayli uzun zamandır e, radyomuza ve bizim programımıza. Destek veriyorlar. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Ee, aynı zamanda her daim olduğu gibi e, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Ee, Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Aynı zamanda Twitter adresimiz var. Twitter adresimizi daha aktif olarak kullandığımızı tekrar belirteyim. Burada hani bazen paylaşamadığımız, konuşamadığımız şeylerle ilgili ufak tefek paylaşımlarımız oluyor. Yani takip ederseniz seviniriz diyelim. Diğeme Pasatalın Diğem bugün bize önemli bir haber verecekmiş. <gülüyor> evet <gülüyor> sevgili dinleyiciler geçen hafta zaten bir sürprizimiz var diyorduk ama adı üzerinde sürpriz olduğu için ne olduğunu açmamıştık hiç. Bugün bir konuğumuz var aslında hepinizin yakından tanıdığını düşündüğümüz bir konuk adını da zaman içinde çeşitli kaynaklarla zikretmiştik kitaplarından tanıyorsunuz ama kendisini biz tanıtmasını isteyeceğiz sevgili Nihat. Kaya bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, Hoş çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Efendim, biraz kendinizi tanıtır mısınız gene de bazı ayrıntıları bilmeyen dinleyicilerimiz için? E, tabii, yani kendimi her zaman yazar olarak tanımlıyorum. Romanlarım, öykü kitaplarım, edebiyat ve psikoloji alanında e, kitaplarım var. Son zamanlarda çocuk kitapları yayınlamaya da başladım. E, bir düzüne kadar çocuk kitabı yazdım. En son yayınlananlar onlar oldu. Genel olarak böyle. Evet. E, hoş geldiniz e, programımıza. tekrar. E, çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. E, biz Nihan Hanım'ı özellikle aile e, kurumuna, ailenin bireylerine dokunan, değinen, onlarla ilgili e, özgün şeyler söyleyen e, hem yaklaşımları hem kitapları dolayısıyla davet ettik. E, Anne başlığı altında aslında önce çok genel bir soru soracak olursam. Yani biz sizi anne için çağırdığımızda ilk ne düşündünüz ya da anne deyince ilk ne söylemek aklınıza geliyor diye bir başlayalım sonra devam. Ya yani Anne hakikaten de o kadar geniş bir kavram ki ve bilinçaltımız da o kadar önemli bir şey olarak kabul ediliyor ki. Anne bizim için evren aslında ilk dünyamız çünkü ilk önce rahmin içinde başlıyoruz e, hayatımıza ve bu kulağa geldiği kadar basit bir şey değil çünkü rahmin içindeyken annenin sesini hatta tadını Yüzünü öğreniyoruz. Bunun nedeni de doğum bir matris geçişi ve doğum matris geçişi olduğu zaman yeni matresinde bebeğe karşı şey olması için. Yani bebeğin yeni matrise yeni dünyaya hazırlanması için bizim ilk evrenimiz anne evet. ve öyle olduğu için mesela çocuğun bir başkasının yabancılaması aslında şu anlama gelir bildiği tek yüz vardır doğan çocuğun o da annenin yüzüdür. Anne her birimizin annesi anne karnındayken ilk bildiğimiz yüzdür ve çocuk gördüğü yüz eğer annenin yüzü değilse ağlamasının nedeni de budur. Hatta bugün şunu biliyoruz taşıyıcı olan anneler DNA'larını geçirebiliyorlar çocuklarına. Bunun nedeni çocuğun hazırlanması ve o yüzden anne aslında bizim evrenimiz ilk önce gerçekten de evrenimiz doğduktan bir süre sonra daha O evren olmaya devam ediyor aslında iki yaşa kadar ve bilinçaltımızda şöyle hissediliyor. Anne bizi kabul ederse evren de bizi kabul ediyor. Anne bizi reddederse evren de bizi reddediyor. Böyle bir anlamı var. Şimdi yani çok genel olarak söyledim tabii bunları ama şunu söylemek isterim. Rahim derken rahim kelimesinin de e, kökeni aslında e, matristen geliyor. Matris ya da İngilizce söylersek matrix e, rahim sözcüğünün netincesi ve İngilizce anne anlamına gelen madır yahut yine ana anlamına gelen materin. Kökeni aslında matriz. Yine evet. aynı şekilde bu material, matter yani madde anlamına gelen sözcüklerin kökeni de e, matriz. Bu sözcüklerin hepsi aslında şeyden matristen türetilmiş e, sözcükler. Ve bunların hepsi yaşam üreten temel madde veya temel sistemler anlamına e, geliyor. Evet, yani... Ne kadar anlamlı değil mi? Biz de ilk programlarımızda kelimenin kökeninden ve başka dillerdeki kullanışlarından bahsederken bir kısmından e, bunların söz etmiştik. Zaten ikincil bir anlamı da bu temel manası. E, aslında sizin baştan beri anlattığınız annenin hem çocuğun evreni hem de her şeyin merkezi oluşuyla ne kadar örtüşen bir mana. Bir de biz sizinle program öncesinde konuşurken Matrix e, filmi de bir gönderme yapmıştınız. Onu da tekrar acaba söyleyebilir misiniz Ziyan Hanım? Tabii seve seve. Yani e... Bu Matrix filmini yani o Matrix filminin yapımcıları muhtemelen bu e, Matrix meselesini biliyorlardı. Bana göre Matrix'i e en iyi anlatan kişi Joseph Chilton Pierce e, ve Joseph Chilton Piers'ın Sihirli Çocuk kitabı Türkçeye çevrildi. Görünmez Adam Yayıncılık tarafından. Herkesin çocuğu olsun olmasın okumasını isteyeceğim ilk eser hakikaten de Sihirli Çocuk. Yani annenin üzerimizdeki etkisini bütün eee veçeleriyle çok güzel anlatıyor ve ben Matrix filminin yapımcılarının bu kitabı okuduğunu düşünüyorum çünkü bazı sahneler birebir oradan yani şimdi spoiler vermeyeyim ama okuyanlar neden bahsettiğimi anlayacaklardır ve çok güzel söylediniz Didem Hanım hakikaten de şey temel anne yani o temel üzerine diğerleri inşa ediliyor ve biz şöyle sanıyoruz doğduktan sonra geçiyor bu hayır doğduktan sonra iki sene kadar hala anne temel olarak kalıyor Yani psikanalitik literatürde de bu çok önemlidir. Psikanalizin en temel imgelerinden biri memedir e, mesela. Hı hı. O yüzden hı hı. psikanalizde böyle çocuk gelişimini inceleyenler anne kelimesinden çok fazla bahsederler. Bu bazen eleştirilere neden olur. Şey derler yani anne baksın diye mi düşünüyorsunuz. Sonuçta hı. bir erkek doğurmak, taşımak ve emzirmek ah. dışındaki her şeyi yapabilir e, derler. Fakat... Ee, şu var, evet bir erkek bunların dışında her şeyi yapabilir ve yapmalıdır. Hakikaten de çocuk bakımı paylaşılmalıdır. Fakat tam da anne temel olduğu için bir başkasının girmesi gerekiyor. Yani bizim nesillerimizdeki temel problem... Temel bakım verenimizin annemiz olmasıydı. Yani e, o yüzden hiçbir çocuk tek kişinin insafına bıra bırakılamaz. Yani anne bizim kendimizle ilişkimizi temsil ediyor. Baba dış dünyayla sosyal hayatla ilişkimizi temsil ediyor. Ve e, ilk matrisimiz bizim annemiz. Evet bu evet şey de bir şey düşündürdü bana aslında biz programlara ilk başladığımızda babayı anneye bağlamıştık Alper Hasanoğlu'nu konuk etmiştik o da bu annenin önemi ve Özellikle ilk üç yıl üzerinde durmuştu. Siz de iki yıl diyorsunuz. Bazı dinleyicilerimizden bize aynı şekilde geri dönüş olmuştu. Ya işte hani o zaman hep eve kapanıp çocuğa bakan anneyi çağrıştırıcı bir durum da olmuyor mu bu gibi. Ancak siz de aynı şeyin altını çizmiş oldunuz böyle. Hatta bize bir dinleyicimiz şey yazmıştı. Yani bir de kadın olan bir bu konuda uzman çağırsanız bakalım o ne söyleyecek diye ama siz de aynı şeyi söylediniz. Onun bir altını çizmek istediniz dedim. <Gülüyor> ee, i̇ki e, ya da üç yıl bu e, babam. Evet benim... yani iki üç diyebiliriz. O aralık e, hakikaten de e, çok önemli. Buyurun devam edin e, Dilem Hanım. Benim şey ilgimi çekti. Onu hiç duymamıştım. Programın başında dediniz. E, bu taşıyıcı e, annenin de çocuğa bir takım şeyler geçirdiği. DNA'larının geçirdiğine bahsediyorsunuz. Evet. evet yani, Hiç bilmiyorum. Ben de ilgi çekici geldi çok. Şimdi çünkü rahimde aslında şeye hazırlanıyoruz, doğum sonrası hayata hazırlanıyoruz ve rahimdeki hayat çok önemli. Şimdi çocukla ilgili şöyle bir şey var, hayatımızda ne kadar geriye gidersek o kadar çok etkileniyoruz her şeyden ve zaman o kadar yavaş akıyor. O yüzden hep şöyle derim, bebekliğimiz aslında milyarlarca yıl sürdü, anne karnındaki süre daha uzun sürdü. Yani bir insanın yaşına 5 yaşında gelen bir şeyle 15 yaşında gelen şey aynı değil. Ne kadar küçüksek yaralanmaya e, o kadar açık oluyoruz, o kadar savunmasız oluyoruz ve o kadar çok şekilleniyoruz. Yani anne karnındaki süre zannettiğimizden aslında çok daha uzun. Ve bütün memelilerde olan bir şey var. Eğer e, işte diyelim ki önce hayvanlar üzerinde yapıyorlar bunu. E, stresli bir ortamdaysa hayvan hamileyken Hı. o zaman doğurduğu çocuk daha büyük daha kaslı oluyor çünkü anne şuna hazırlanıyor yani e, daha doğrusu çocuk aslında şuna hazırlanıyor tehlikeli bir ortam var çünkü hala ormandaymışız gibi hazırlanıyor genlerimiz tehlikeli bir ortamda olacağımız için vücudumuz büyük olmalı ondan sonra işte kaslarımız daha oh, güçlü olmalı ki vahşi hayvanlara karşı kendimizi koruyabilirim diye İnsanlarda da şöyle bir şey var. Aynı hayvanlarda olduğu gibi. Yani Eğer, özellikler değil. O anne karnında geçirdiği sürenin güvenli ya da güvensiz oluşu da e, çocuğun fizyonomisine etki ediyor. Evet etki ediyor ve şöyle ilginç bir şey buluyorlar. Anne aslında rahat bir hamilelik geçirdiğinde evet genetik şeyler de muhakkak etkili ama... Bebek daha küçük, özellikle ön beyni daha büyük olarak doğuyor. Bu ön beyin meselesi özellikle son yıllarda çok fazla. Evet. Üzerinde araştırma evet. yapılan bir şey. Yani kendi ne... küçük ama beyin daha büyük. Evet çünkü neden biz nasıl evrimleşmişiz? Şimdi kaslarımız diğer hayvanlara göre daha az, tüylerimiz daha az. Yani dünyada kendimizi savaşmak yerine doğa hep, Beyine odaklanıyor ve çocuğun doğumu da beyine odaklanıyor. Bakın eskiden çocukluk çok daha kısa sürüyordu. Artık uzun sürüyor. Bunun nedeni ne? Beyin doğum kanalından nasıl çıkabilir? En piramatüre doğan canlılar bu yüzden biziz. Yani evet. e, başımız, daha doğrusu beynimiz e, 4, 20'de biri kadar yani 20 kat e, daha büyüceği halde e, bedenimiz... 4 kat daha büyüyecek pardon ters söyledim ha. galiba yani bütün amaç yani o beynin büyümesi vücudumuz küçük olsun baş mümkün olduğunca büyüsün ama yani piramatürü olarak doğduktan sonra beyin nasıl gelişir yani çocuk geceleri uyanıyor ama geceleri uyanmamak üzere programlanabilirdik. Çocuğun gece uyanmasının nedeni o etkileşimle beraber zihinsel ruhsal gelişiminin olması. Yani doğa aslında tamamen çocuğun daha zeki olması çünkü insan türünün daha zeki olması üzerine kurulu. Bunun üzerine çok son zamanlarda yazılıp çiziliyor değil mi? Evet ben aslında burada hemen sözünüzü keseceğim hatta bununla ilgili bir soruyla da parçadan sonra devam edeceğim. Araya bir parça alıyoruz hep Tabii. ele aldığımız sözcükle ilgili. Metallica'dan geliyor Mama. Evet, pazartesi sabahı biraz ayılarak Metallica'yla iyi geldi. 95.0 açıkladığınız sevgili Nihankaya'yla sohbetimiz devam ediyor. Ben de taze bir baba olarak bu gece <gülüyor> uyanmaları ile ilgili olarak devam ediyordu muhabbeti. İsterseniz oradan alın, devam edin. Çünkü çok ilginç bir nokta. Ben de böyle pür dikkat dinliyorum sizi. Neden uyanıyor? <gülüyor> bir daha bir... <gülüyor> <gülüyor> alalım. Kerem evet çok dikkatle dinliyor şimdi yani oradaki süt aslında sadece bir vasıta çünkü çocuk için etkileşim çok önemli çocuğun ruhsal gelişimi, zihinsel gelişimi her zaman etkileşimle dokunarak ten temasıyla göz temasıyla beraber oluyor hatta o yüzden çocuk doğduğunda 30-40 santim kadar görebiliyor bu tam şey yani memeden annenin gözüne kadar olan kısım, hatırlarsanız şey demiştim psikanatik literatürde böyle meme en önemli evet, imgelerden evet. biridir, meme eşittir annedir Çünkü doğduğumuz zaman e, dünyanın bizden daha farklı olduğunu bilmiyoruz. Yani e, bizden ayrı bir anne, bizden e, ayrı bir çevre, bizden ayrı insanlar olduğunu farkında değiliz. Çocuk şöyle düşünüyor. İlk aileler için söylüyorum bunu. Ağladım ve o yüzden meme payda oldu diye düşünüyor. Yani hmm, orada biri evet. var. Ben ağladığım için o memeyi getiriyor diye düşünmüyor. Evet, o yüzden yine, o ayrımı hatta annenin kendisinden ayrı bir varlık olduğunu e, anlama zamanı varmış, değil mi? E, hani belli bir ayında, belli bir zamanında artık fark ediyor ki tek bir yaratık değiller. Evet, aynı böyle. Yani zaten e, çocuk için anne eşittir çevre. Hatta yetişkinler için de sembolik anlamda öyle olduğu söylenir. Hatta Jung şöyle der. Terapi dediğimiz şey kişinin anneden ayrılmasıdır der. Ama burada anneden kastı çevreden ayrılmasıdır. Evet. E, çünkü bilinçaltımızda hala anne eşittir çevre, anne eşittir işte o ilk kaynak, dünya gibi bir şey var bizim anlamız e, işte zihin e, bilinçaltımızda. Ve o yüzden zaten dünya ana, işte toplamda Toprak ana, doğa ana gibi düşünmemiz de bundan dolayı. Yani dışarıda bir yerlerde bir anne, bizden ayrı bir anne olduğunun fark edilmesiyle oluyor. Annenin varlığı... nasıl oluyor peki? Sütten kesilmeyle mi birlikte acaba? Yok hayır, sütten erben... kesilmeyle değil. Daha öncesinde oluyor aslında. Yani bir çevre var ama bu benden ayrı bir çevre. Yani ben'in anlaşılması o zaman aslında. Ben'in anlaşılması... Çevrenin ve annenin anlaşılmasıyla beraber ben varlığı anlaşılıyor. Daha önceki zamanlarda dolayısıyla ha ben ağladığım için süt gelmiyor. Orada biri var ve o benim dışında biri e, diye anlıyor e, bebek. Bu da bizim için önemli ve şunu gösteriyor. Her tür anlama Herbert Marcuse'un deyimiyle negation'a yani olumsuzlamaya dayanıyor. Biz de doğduğumuzda yani zihinsel olarak birey ve yetişkin olarak da şu anda şöyle hissediyoruz biz mesela içine doğduğumuz dünyayla biriz. Toplumun düşünceleriyle biriz. Yabancılaşma gerekiyor. Yabancılaşmayı da beraber anlıyoruz. Mesela toplumun bizden düşünmemizi istediği şeyler var. Biz onlarda önce bir hissediyoruz kendimizi. Fakat her tür bilinçlilik kendimizi bir zannettiğimiz o düşünceyle da başlıyor ve bunun ilki anneden ayrışma. Annenin bizden ayrı biri olduğunu fark etme. Yani anne üzerine bu kadar durmak dediğim gibi memeden çok kaynaklanıyor. Şu anda da memeyi şöyle hissediyoruz. Dünyadan bize akan her şeyi sanki meme ve memeden gelen bir şey gibi hissediyoruz. Şimdi tabii şöyle diyenler olabiliyor ama ben emzirmedim. Ee, o zaman ne olacak? Yani, bu tabii ki bir sorun değil. Bunlar sembolik kavramlar. Nasıl ki burada anneden bahsederken sembolik olarak bahsediyorum. Anne değil bir başkası da bakım veren olarak anne yerine geçebilirse süt nasıl ki orada vasıtaysa meme de orada da vasıtaysa hmm. yani önemli olan emzirmekten ziyade çocukla kurduğumuz e, ilişki. Hmm. Evet yani e, psikanalist bu, bu nedenle çok daha sembolik olarak e, bahseder ve daha sembolik olarak bunları e, okumak önemli. Yani bu söylediğim anneye bir görev yüklemek işte emzirmelisiniz emzirmek şöyle böyle demekten ziyade duygusal olarak evrimin nasıl gerçekleştiğini, beynin nasıl geliştiğini orada anlayabilirsek zaten biz de kendimizi buna göre e, uyarlayabiliriz, farklı yöntemler bulabiliriz. Yani illa emzirmemiz e, gerekmiyor ama hmm. meme her birimiz için önemli. Yani anne karnından itibaren bunları düşünerek yani bir nevi e, memeye karşı programlanmış olarak doğuyoruz. Evet, güzel söylediniz. Aslında burada bir senteze de varmış olduk. Demin söylemiş olduğum gibi bu yani annenin işte sürekli bakması, evde olması, çalışmaması gibi bir noktaya gitmiyor aslında. Bir şekilde herhangi bir sebepten dolayı emziremiyorsa bile aslında bağı kurmak, sevgiyi, şefkati vermek ve olabildiğince yanında olma... O küçükken ki çok demin dediğiniz en yaralanabilir e, süreçte e, çocuğa iyi gelen, kuvvetlendiren bir şey oluyor. Peki ben belki anneden bir parça uzaklaşmak aslında bile olsa bir şey soracağım merak ettim dediniz ki bunu Herbert Markus'a bağlı mı dediniz ondan emin değilim ama hemen ondan sonrasında aslında büyüme süreci de öncelikle bu anneden çevreden ve sonra diğer bazı başka şeylerden ayrılıp kendini bulmayla ilgili bir şey o başka şeyler neler anne dışındakiler? Ee, anne dışındakiler yani e, şöyle oluyor anneden sonra aslında dünya bizim e, matrisimiz oluyor sürekli matris e, geçişlerimiz e, oluyor yani şöyle anneyi şöyle düşünelim anne ilk limanımız yani rahim dediğimiz şey o kadar basit olan bir şey değil rahimden sonra yani o ilk iki yaş için zaten meme bebeği de derler meme ve hala ilk liman olmaya devam ediyor aslında ne çocuk güzel, yani ilk liman çok sevdim bunu yazdım i̇lk hemen. hemen... Evet yani zaten matris de doğası itibariyle dişin olan bir şey ve kaynak anlamına da geliyor ve ilk kaynağımız şimdi şöyle yani orada başka şeylerin öğrenin yani başka bakım verenlerin olması şu açıdan da son derece önemli. Evet. Eğer tek bakım verenimiz anne ise ve bize böyle doğru tekmiş gibi hissettiriliyorsa özellikle bu ikisi zaten iç içe geçen şeyler. Daha sonra dışarı çıktığımızda şaşırıyoruz. Yani dışarı çıktığımızda farklı doğruları, farklı gerçekleri olan insanlar var. O hmm. yüzden ne kadar çok otorite olursa yani bence her biri otorite olmalı. Çocukta, annede, babada ve ayrı otoriteler olmalı. Hatta evde daha çok otoritede olabilir ve her birinin ayrı ayrı otorite olmasına müsade edilmeli. Bir zenginlik yani bir yandan. Evet, bir zenginlik. Yani dediğim gibi bizim için elimizde şey ne? Otoriteden tam kastımız ne? Otoriteden kastım şu aslında. Hani Jung için ne demiştim? Şöyle demiştim. İşte, terapi kişinin anneden ayrılmasıdır. Yani kişinin duygusal, düşünsel bağımsızlığını kazanması. Şimdi biz evet. doğuyoruz ama göbek bağımız aslında hala devam ediyor. Yani gerçek doğumumuz Göbek bağımızın kesilmesiyle olmuyor. Sembolik göbek bağımızın da kesilmesiyle oluyor. Evet. Sembolik göbek bağımızın kesilmesi demek anne baba da dahil herkese iletişim kurarken bizim duygusal, düşünsel özerk olmamız, yani kendi kendimizin otoritesi olmamız demek. Çünkü amaç ergenlikle beraber kendi kendimizin matrisi olabilmemiz. Ama kendi kendimizin matrisi olabilmemiz için önce anne matrisi, işte dünya matrisi gibi Başka şeylerin e, farkına varmamız e, gerekiyor. İşte e, böyle olduğu için e, biz ne kadar... Anne matrisi güçlüyse, ne kadar orada kendimizin de anne babaya karşı bir otorite olmamıza izin veriliyorsa, dünyaya karşı o kadar güçlü oluyoruz. Çünkü anne baba ve çocuk dediğimiz şey bizim içimizde de yaşanan şeyler, İçimizde de anne baba ve çocuk var ve güçlü psikoloji, içimizdeki çocuğun güçlü olduğu psikoloji. Biraz vaktimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Evet, tahmin evet, ediyorum. Evet. Bu, Zaman, bu uzun bir konu geldi. Sen haftaya devam edelim. Zaman, tabi tabii edeceğiz. Böyle kalmaz. Bu zamanı da takip eden konu. Çok, çok iyi oluyor. Ee, aslında bizim size ilk e, konu başlığı olarak bu belli konu başlıklarına da ayırmıştık biraz Kerem ve Nihan Hanım'la konuşurken ne yapalım derken evreler başlığıydı. Biz hiç evreler demeden siz aslında evrelerle hamilelik ve sonra özellikle ilk birkaç yılda neler önemliyle gittiniz bu çok iyi oldu. Bir yandan da bu Kerem'in sorduğu soruya son bir şey söyleyerek toparlamış olsam nasıl olur dedim. Otoriteden bahsetti ya yani bir yandan annenin de Ee, belki diğer kişilere, anne dışı kişilere nazaran e, daha fazla korumacı, e, kıyamayan, e, belki şefkat iyi bir sözcük gibi görünmekle beraber fazlası fazla olabilen bir şeyken e, diğer insanların e, topluma benzeyen e, biraz daha annenin aşırı korumacılığı dışında bir ilişki kurma şekilleri var. E, o da bir tür otorite yaratıyor diye düşünebilir miyiz diye bir son soru sormuş olayım. Kısa ee, cevabıyla şöyle... <gülüyor> çok teşekkür ederim diyeceğim hanım. Ee, kısaca şöyle söyleyeyim psikanizde şöyle bir söz var, otorite olamayan otoriter olur. Yani o bahsettiğiniz otoriterlik e, aslında ben hiçbir ilişkide otorite olmaması gerektiğini ve bunun e, şeyden başladığını düşünüyorum çocukla ilişkimizden çocukla ilişkimizde otoriteye ihtiyacımız olmadığını anlarsak başka ilişkilerde de otoriteye ihtiyacımız olmadığını anlayacağız ve şiddet otoritenin en üst boyutu o zaman şiddette olmayacak Çünkü şiddet hiyerarşiden ve otoritenin normal olduğu düşüncesinden kaynaklanıyor. Evet çok güncelledir. Alakalı bir noktada kapatacağız programı. <gülüyor> haftaya Keremle. devam edeceğiz. Sevgili evet. Nihan Hanım ağzına sağlık ama zamanla ilgili sorunlarımız var biliyorsunuz. Yayıncı evet. o belirti kayar var. Önce. Teşekkür evet, ediyoruz. Nihan Hanım size de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi haftalar. KAMUSLA GÜREŞ Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternativ bir sözcük çalışması. It's only words and words are all